Zaman İçinde Aşk 19. Yüzyıldan Bugüne Aşk ve Halleri <Gülüyor> Hazırlayan ve sunanlar Ayşe Köse ve Selim Badur. Je vais, je et je Zamanın İçinde Aşk'a hoş geldiniz. Her Pazartesi sabah on buçukta sizlerleyiz. Ben Ayşe Köse. Ben Selim Badur. Zamanın İçinde Aşk'ta. aşık konuşacağız ama 19. yüzyıldan bugüne aslında gündelik hayat nasıl değişti ve bununla birlikte aşk nasıl değişti, ne haller aldı, şekli mi değişti, özü mü değişti, bunlara bakacağız. Aslında Pazartesi sabahları on buçukta hani haftaya ülkemizde ve dünyadaki politik olaylar ve gelişmeler hafta sonu olup biten felaketlerle başlamak yerine aşkla başlamak hani iyi bir şey mi kötü bir şey mi oldu bilemedim ee... artık yani evet aslında sana şunu sorayım ee, hani açık Radyo'da programa başlıyoruz ne konuşacaksınız nasıl bir program olacak diye sorduklarını hani aşk üzerine konuşacağız diyoruz şöyle bir müstehsi, bir gülüş ya da bir ekşi suratla karşılaştım oluyor. ...yani dolayısıyla hani bu Roland Barthes'in kitabında da diyor... ...bugün aşk söylemi alabildiğine yalnız. Aslında aşk söylemi gerçekten alabildiğine yalnız yani. Ee, ben çok katılıyorum üstelik. Senin biraz önce de belirttiğin gibi hani bu programda aşk şiirleri okuyacağız. Ee, aynı ne önemli aşklar vardı tarihte Romeo ve Juliet'ler. E, bunlardan bahsetmeyeceğiz biz aslında hani toplumsal... Ee, gelişmelerden aşk mı değişti Yoksa aşkın şekli mi değişti Aşk değişir mi Bunları herhalde konuşacağız Evet aslında birazcık da bu insan doğası ile ilgili bir şey Çünkü insan doğasının Vazgeçilmez bir parçası aşk ee, Yani bu Bu Aşk değişiyor mu değişmiyor mu derken aslında insan doğası değişiyor değişmiyor mu bunu da tartışacağız. Yani bu aşk değişiyor mu sorusu örneğin hani Çetin Altan'a sorulduğu zaman değişiyor tabii yani artık yok böyle şey. Bugün Romeo ile Juliet'i bir daha yazarlar mı acaba demiş. Yani aşkın yaşayış şekli değiştiğini söylüyor. Evet. Ee, ve tabii hani eski dönemdeki aşklarda büyük o klasik bahsedilen aşklarda hep bir acı var. Ee, böyle yani acısız aşk olur mu? <gülüyor> Mutlu aşk. Yani Aragon evet. da söylemiş onu yani. <gülüyor> evet. Değil mi? Ee, yani evet artık kavuşmak mümkün. Eskisi gibi değil tabii. Ee, yani kavuşmak mümkün. Hatta yani e, alternatifler mümkün. Yani insanın acaba böyle bir ruh hali mi oldu? Ne demek alternatifler mümkün? Anlamadım. <gülüyor> ne demek? <gülüyor> yani hani insanlarda böyle bir şey var çünkü hani eskiden <gülüyor> Alternatifler evet, mümkün. Alternatif. Yani daha <gülüyor> süratli yaşanıyor internet ça, mail var, Oraya Facebook var, ama Twitter var, yani çok çabuk ee, ya da <gülüyor> uçaklar var hani üç saatte e, atlayıp istediğin yere gidebilirsin de. Alternatifler kısmını anlamadım biz Buna değiniriz ya. herhalde. Değineceğiz tabii. bak e, böyle gülerek başladık haftaya. Evet iyi oldu. Peki e, biz aslında bu program e, yarışar saatlik özel bir program. Her pazartesi günü saat on buçukta yayınlanacak ve bir yaz döneminde, bir yayın döneminde yapacağımız program yaklaşık 24 program olacak. Bir program, bu programda neler olacak istersen bu ilk bölümde bunları şöyle bir kısaca süratlen geçelim nasıl paylaştırdık, bu konuda bir bilgi verelim dinleyicileri. Bugün nereden başlıyoruz? Bugün 20. yüzyılın başından başlayalım dedik, değil mi? Evet, 20. yüzyılın başından başlayalım dedik. Ee, yani modernleşmeyle aslında e, başlayalım dedik. Yani aşkın dönüşümü e, modern hayatla birlikte oradan ele alalım. Yani Yoksa e, inanılmaz uzun ve kapsayıcı bizi de çok fazlasıyla aşan bir program olacaktı. Bu nedenle e, modernleşmeyle başlayalım dedik ama hani endüstri devrimi, Fransız devrimi kadar da eskiye gitmeyelim. Bir 19. yüzyıl sonundan başlayalım e, bir label epok dönemiyle başlayalım Ondan sonra Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcına kadar alalım Burada hem Avrupa'ya hem Amerika'ya bir bakalım Hem de bizim coğrafyamızda neler oluyor ona bakalım Belki bugün yarım saatte özellikle Türkiye Osmanlı kısmını alamayacağız Çünkü Osmanlı kısmı o dönemde tabii çok hareketli Bir ikinci Abdülhamit dönemi ve bir Jön Türk dönemi var O dönemde toplumsal hayat nasıl değişti Toplumsal cinsiyet meselesi nasıl değişti nasıl ele alınmaya başladı. Bunlara değineceğiz. Tabii ki Avrupa'daki gibi olmasa da yani bizde de gelişmeler var. O, o konu senin uzmanlık alanına giriyor. İlerleyen programlarda herhalde Bir İtaat sonra. Terakki dönemine de girişti evet, değil mi? Evet. İtaat, terakki Partisi aşka vakit ayırabiliyor muydu? Ben de onu soracağım sana yani onu birazcık özetlersen. Evet. <gülüyor> Cavit Bey. Ve arkadaşlarının aşk hayatı. Evet, e, zendosturlar <gülüyor> diyebiliriz. <gülüyor> Neyse, e, dağıtmadan devam edelim. Ondan sonra e, Birinci Dünya Savaşı dönemine bakacağız. Birinci Dünya Savaşı e, Avrupa'da, dünyada nelere yol açtı? E, onlara bakacağız. Hep aynı zamanda Osmanlı'da. Mesela kadınların çalışma hayatına katılması açısından çok önemli. Ve sonrasında işte erkekler askere dönünce mesela yaşanan bir sürü travmalar vesaire var. Bu toplumsal cinsiyet üzerinden aslında sonra yine aşka geleceğiz. Ve tabii o dönemde yaşayan çok büyük karakterler var. Onların hikayelerine de bir parça bakacağız. Oralardan pasajlar okuyacağız. Sonra bir, iki savaş arası döneme bakacağız. Aslında son derece gri bir dönemdir o dönem. Ee, faşist iktidarların yükseldiği bir dönemdir ee, dünyada ee, orada neler oldu ee, neler yazıldı çizildi tartışıldı ve sonra 2. Dünya Savaşı'na geleceğiz ee, ondan sonra da e, Soğuk Hobbs... Savaş Dönemi evet, evet, evet. hem Soğuk Savaş Dönemi hem de Eric Hobsbawm'un deyimiyle bir golden age altın yıllar çünkü ekonomik büyüme sosyal refah devleti ee, ...inanılmaz bir başlayan e, tüketimin daha kitlesel tüketim olarak büyümesi, devam etmesi. Geldik 1960'lara. 1960'lar evet. Baby Boom. Baby Boom Generation evet. Baby Boom Generation o 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki o nüfus patlamasıyla... E, ...aileler birleşiyor, erkekler cepheden dönüyor. Ve ondan sonra hızlı bir ekonomik kalkınma e, ataklarıyla birlikte nüfusun artması ve onların 1960'larda artık birer üniversiteli olarak ve üniversiteye mesela Türkiye'de o, o üniversiteler sınav yaparken genel sınav o, üniversite sınavı 60'larda başlıyor. 60'ların sonuna başlıyor. Hani buradan da paralellik kuralım gidelim. O Hı. ondan sonra çok fazla o, gencin farklı sınıflardan, farklı mekanlardan bir üniversite çatısı altında buluşması ve o zamanın sorusu ya yani o dönemden ilintilak devrimci aşık olur mu? Olur. Evet, evet. Neler var Türkiye'deki gençlik hareketleri, ideoloji, toplumsal cinsiyet ve aşk. Öyle program olacak herhalde. 1980'lere geleceğiz. Atlayarak gidelim bu 70'ler de var tabii. Yani o 1970'ler de var. 70'lerdeki evet. 70 70 aşkı da konuşacağız. Çünkü o hani devrimci aşık olurumun en büyük bence ağırlığının hissedildiği zaman... ...Türkiye'de özellikle 1970'ler. Yani o bacı kültürünün. Bacı kültür evet. Evet. Bacı kültürünün. Bu bize özgü bir şey herhalde. Yani Fransa'da bacı kültüründen bahsedilemez. Yani... <gülüyor> Ama Fransa'nın da toplumsal cinsiyet meselesi açısından bakıldığı zaman çok acayip bir kadın erkek eşitliğinden bahsedildi. Yani hani bazen de çok idealize ediyoruz diye evet. düşünüyorum. Ben Çünkü mesela doğum kontrolü son derece geç başladı Fransa'da. Hani çok da idealize etmeden yani bizden tabii ki ileri olduğu muhakkak ama. Hmm. Evet. Ee, 80'lere gelelim bir tüketim malı olarak aşk. Evet tüketim malı olarak hmm. aşk. Yani neoliberal dönemle birlikte. Ve ne damgasına vuruyor 80'lerde neoliberalizmle beraber AIDS. Evet. AIDS, ve... AIDS ve birdenbire e, ilişki biçimleri değişiyor. yani e, Konuşulur oluyor aslında daha da fazla. Evet. Yani. Ee, konuşulur oluyor. Tüketilir oluyor. Ee, hmm. yani bir dediğimiz gibi tüketim malı olarak aşk. Ee, Sonra 90'lı şey... yıllar. 90'lı yıllar tabii kısa o... Kısa mesaj ve aşk. Kısa mesaj ve aşk, evet. Bir de tabii o bir küreselleşme e, şeyi var. E, dilimizde bitmeyen bir küreselleşme kavramı var. <gülüyor> küreselleşen aşk. <gülüyor> evet, küreselleşen aşk. Mesaj. Peki ama bütün bu tarihsel e, süreç ve o kronolojik gelişmenin dışında... ...benim çok merakla beklediğim e, neler söyleyeceğini çok merakla e, böyle... E, biraz da um, keyifle beklediğim bir konu da şehirler ve aşk. 20. yüzyıla damgasını evet, olan evet. şehirler. Yani Paris, New York sadece böyle gelişmiş Batı ülkeleri değil. Yani i̇çinde Pekin, Saigon, Cape Town, Kahire, Kudüs ve tabii İstanbul. Evet. İstanbul ve Aşk... aşk İstanbul e, ve Aşk ama birkaç program yapmayı düşünüyoruz biliyorsun. Yani evet. bir e, yine... İmparatorluk, başkenti e, İmparatorluk başkentinden 1950'lere kadar aşk. E, ondan sonra 1950-80 arası ve o 80'den bugüne kadar İstanbul ve Aşk üzerine. E, çünkü yani İstanbul'un e, geçtiği, yer aldığı... Ee, ve İstanbul'a şekillenen aşklar var onlara biraz bakalım. Ve bu arada birazcık kent tarihine de bakmış oluyoruz hı, farklı bir gözle. Anladım. Çünkü aşk demek aynı zamanda bir gündelik yaşam demek. Bir gündelik yaşam tarihi demek. Tarihi aşağıdan bakmak demek. Ee, dolayısıyla eşelenecek bayağı malzeme var. Bayağı malzeme var. Ee, Süratle bu ilk programın belki yarısını bu tanıtma hı hı. ayırıyoruz ama. Ee, daha sonra beyaz perdeye yansıyan aşk öykülerine değineceğiz. Evet. Oradan e, aşka felsefede yer var mı? Sarsbo var. Argon Trioli aşkı. Evet. Onlara belki bakacağız. Evet. E, sanat ve aşk derken tabii müzik, resim, heykel, pop art, Hı -hı. video art e, bunlar. E, romanda aşk. E, Türkiye'de romana nasıl yazıldı? Evet. evet. E, şiire geldiğimiz zaman da çok hoş bir <gülüyor> e, senin tanımın var. E, aşkını kaybeden şiir. Evet aşkını kaybeden şiir. E, sancılı evet. aşklar var. Evet. Ee, Türkiyeliler arasında aşk. Hı hı. İlginç şey. Ee, ve bir de son bir şey daha söyleyeyim. Hı hı. Ee, bu tanıtla ilgili aşk versus evlilik. <gülüyor> <gülüyor> Kültürel muhafazakarlık. Buna da belki değişiriz. Evet, burada ee, belki Tolstoy bize yardımcı olur. Biraz şimdi bu dönemde tartışacağız. Evet. Anna karanina, e, ya karşılık a, aile mutluluğu. Evet. E, gibi. Aslında Tolstoy'un e, biraz... E, ...dini bir aşk bakışı var... bir ...geliyor bana... ...konuşalım... Hı hı. ...tartışırız... ...bütün bu başlıklardan bir tanesi de... ...program için seninle konuşurken... ...teleffuz ettiğimiz... ...dillendirdiğimiz bir şey... ...siyaset ve aşk... ...bunun da ilginç benzerliği... ...ne paralellik var diye sorduğum zaman... ...benzer bir adrenalin var... ...onun ikisinde de demişsin... ...bunu sen anlatacaksın... O zaman. ...siyasetin adrenalinle... ...aşkın adrenalini nasıl kıyasladığını... ...çok merak ediyorum... Ee, ve bir de tabii didişen aşklar aşıklar illa aşk huzur mu vermeli ee, huzurlu aşk mı sağlıklıdır ee, süreli midir aşk tüm bu konular çok uzattık biz bu ilk programda genel olarak zaman içinde aşkın tanıtımını yaparken ama şimdi e, programın başından beri biz konuşmaya başladığımızdan beri neredeyse 11 dakika geçti ve bu sürede hep e, Aşağıdan da bir e, Brahms dinliyoruz. E, 1833-1897 yılları arasında yaşamış. Kendisi Opus 68 Dominör bir numaralı senfonisini. Thomas Sanderling yönetiminde Filarmoni Orkestrası çalıyor. E, neden o dönem ve neden Brahms seçtik? Belki bir iki kelime onu söylersen ondan sonra Bell Epo kısmına geçelim istersen. Tamam aslında Brahms... E ee, tam La biraz başladığı bir... 1877'de başladığını düşünürsek eğer yanılmıyorsam hı hı. E, yanılıyorsam dinleyicilerin aklına sığınırım e, 1897'de vefat ediyor. Evet. Ee, ama özellikle e, Brahms'ı sever misiniz? E, filminden de dolayı. E, bizim odaklandığımız 20. yüzyıla damgasını Vuran'ı o dönemi anlatan güzel filmlerden biridir. Damgasını vuran demeyelim ama o dönemin güzel filmlerinden biridir. Bu nedenle onu ıı, tercih ettim. E, sen de beni kırmadın. Teşekkür ederim. Rica <gülüyor> e, e, ederim. Zaman... E, başladık programa. Neden Label Epoch? Ondan başlayalım. Bir <gülüyor> parça, bir iki bir şey söylemek istiyorum. E, bu aşkını arayan şiir dedin demin. Onu e, şuraya gelmek istiyorum. Hani 20. yüzyıl odaklandığımız zaman tabii 20. yüzyılın sonlarına doğru e, yu, anlamak için evet La Belle Époque'a bakmak, ya yani o dönemlere diyelim aslında. O sadece şey, yani La Belle Fransa için söylüyoruz ama Gilded Years'ı Mark Twain'in deyimi Amerika için söylüyoruz ama her halükarda dünyada bir e, bir parlama dönemi, bir iki ekonomik krize rağmen e, burcuma'nın damga vurduğu yıllar. Ama o dönemlerde başlayan bilimsel gelişmeler, toplumsal gelişmeler, kültürel gelişmeler, ekonomik gelişmeler. Bütün bunların bir sürekliliği var 20. yüzyılın sonuna kadar. Ama tabii şu günkü dünyada ben önemli kırılmalar yaşandığını düşünüyorum. Ee, ama sonuçta bir tabii ki bir süreklilik seyir var. O kırılmalarda tabii o demin e, başta çok güldük alternatifler vesaire falan. Aslında ben orada e, biraz ilk program heyecanı. ...şeye yani iletişim devrimiyle birlikte... Hı hı. ...insanların algısında e, çok şey değiştiğini e, düşünüyorum. Dolayısıyla şimdiki dönem, yaşadığımız dönemler... ...1990'lardan sonrası birazcık daha farklı bir ruh hali e, yaşatıyor bizlere. E, o da işte e, o yüzden de e, şiir konusunda şey dedim... ...şiir başlıklı programı için aşkını arayan hı hı. E, şiir. Güzel, tamam. O anlamda e, hani insanın yüzyıllardır... ...gelen doğası aslında bir yerde bir kırılma yaşadığını düşünüyorum ben 90'dan sonundan sonra. onda da tartışacağız. Bu ilk programın ikinci bölümünde e, Bel Epoch döneminin biraz Hı -hı. daha ayrıntılı... ...ileleyelim. Evet. E, aslında senin de bahsettiğin gibi bu dönem e, hem ekonomik olarak hem toplumsal olarak... ...bir kere barış dönemi. E, ve bir tırnak içinde belki bir aydınlanma dönemi. Bilimde önemli e, evet. gelişmeler var. Evet. ...işte Pierre-Marie Curie hı hı. var, İlk defa uluslar Avrupa'da kendi bilimsel çalışmalarını uluslararası boyuta taşıyorlar. Hı hı. Ülkeler arası işbirlikleri başlıyor. E, Fransa'da tabi Fransa hani bel epok Fransızca bir deyim olduğu için belki Fransa hı hı. üzerinde duruluyor ama... Örneğin İngiltere için Victorian dönemin sonu diye tanımlanabilmek mümkün bu dönemi. Hı hı. Ya da Almanya için de Wilhelmism'in başladığı hı hı. E, bir dönem. Hemen şeye girelim, Victoria, Ukraliçe Victoria 1901'de ölüyor. Hı hı. E. E, ...tabii Fransa için Prusya ile savaş bitmiş ve 40 yıllık bir barış dönemi. O barış döneminden bahsedeceğiz. Bu barış döneminde... 1815 ile başlayan, e, 1915'e kadar bir yüzyıllık Avrupa'daki... Evet. Dışarıda savaşılıyor ama içeride bir... Evet ama o. özellikle Belle Époque 1870'de başlıyor diye Hı -hı. tanımlanıyor. Evet. Bu tabi bu tanımlama yani o dönemin 1870-1914 arasında Belle Époque tanınması ...Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra o döneme bu isim veriyorlar. Hı -hı. O dönemde verilmemiş. Daha sonra onun için e, ne zaman başladı 1870 mi e, 1896 mı bunu tartışıyorlar aslında tartışlar aralarında yani Hı -hı. dönem için. Bizi bu bölüm değil ilgilendiren o e, dingin ve barış ve birçok gelişmenin olduğu dönemde e, ister istemez üretim ilişkileri değişiyor Hı -hı. bir parça. Sendikalar ve politik partiler kuruluyor ve e, kadınlar biraz daha evden çıkıp toplumsal hayata giriyorlar. Daha bir dingin sadece savaşlar, savaşa giden e, eşler yok. E, artık e, her iki cins e, toplumda birlikte yaşamaya başlıyorlar. Hı hı. Uzun savaş sürelerinden sonra. Ve bu tabii ki aşk hayatına da yansıyor herhalde. Değil mi? E, bu dönemde aslında bir müzik arası verelim istersen. Tamam. Tak, vereceğimiz tek müzik arası. E, Belle Époque'ta e, Fransa'da çok dinlenen bir müzisyen, Miss Ondan dinleyeceğimiz bir parça var. Parçanın adı Oui, Je suis de Paris. C'est quoi qui fait que souvent, l'on me fait les yeux Ce qui me flatte beaucoup, je J'aime flirter, quand on me plaît, je le dis sans hésiter. Dès que j'entends un refrain d'info, je m'attendris toujours. Je connais tous les beaux argots, mais j'aime me tenir quand il faut. Où donc? Je suis né. À Paris. Vous l'avez deviné. Oui, je suis de Paris. J'aime que tu souris. Les poules beaux, les petits qui à l'air butin, Les yeux de mes gentils béguins. J'aime le promenariat sur les grands boulevards et son esprit, il n'y a pas d'erreur. Je suis Paris. Vous, monsieur, je crois que vous êtes un tantinet vieux. Vous cherchez quelqu'un, si j'ai bien compris, qui vous fasse voir Paris la nuit. Voulez-vous qu'après minuit je vous donne rendez-vous pour aller danser dans un bal très bien Parisi'nin, biliyorum. Ben Parisi'nin, biliyorum. Ben Parisi'nin, biliyorum. Ben comme des rois les biliyorum. Ben les moins bien fréquentés oh oui Parisi'nin, biliyorum. Ben Parisi'nin, biliyorum. Ben Parisi'nin, biliyorum. Ben Parisi'nin, biliyorum. Ben Parisi'nin, biliyorum. Ben Parisi'nin, biliyorum. Ben Parisi'nin, biliyorum. Ben Parisi'nin, par j'aime mon marco son nom et son esprit il y a pas d'erreur je suis paris Evet, zaman içinde aşk programı ve e, arada da getten Way, Südde Paris isimli parça dinledik. E, Belepok'tan bahsediyorduk. Belepok'un aşkı nasıl etkilediğini e, barış dönemi dedik. E, bir takım e, gelişmeler var. Aşk hayatına bunlar nasıl yansıyor? Hiç uzatmadan lafı bu dönemde hem bilimsel açıdan hem kültürel açıdan hem de toplumsal sosyal yaşamasında değişimler var. Ee, yazarlara baktığımız zaman Anatol Frans var, Roden var bir yerde Fransa e, Affair Boulanger ve Affair Dreyfus dediğimiz Dreyfus olaylarını yaşıyor. Ee, bir böyle e, bir uyanış, bir e, aydınlanmanın söz konusu olduğu bir dönem. Emile Zola'nın naturalizmi, Pierre Lotin'in karışıyor. Bu arada daha bireysel eserler veren Andrejit ve e, Marcel Proust var. ...genel anlamıyla Labelle bu şekilde tanımlabilir. Aşkta ne olmuş onu da sen söylersin. <gülüyor> bu, evet bayağı şey bir sorumluluk oldu. <gülüyor> ee, kadında ne olmuş birazcık ona bakmak Hı -hı. lazım belki Labelle Öncelikle tabii burada bir sürü sınıf, pek çok sınıfsal e, değişim var. Yani Burjuvazi'nin hem altın yılları hem de Burjuvazi'nin... E, ...orta sınıflaşmayla birlikte konumunun sarsılmaya başladığı bir dönem... E, Ondan bahsedebiliriz. Çünkü e, demokrasiyle birlikte e, orta sınıflarda daha fazla hak e, iddiasında bulunuyor. Ama bir taraftan da artık Burjuva parayı kazanmış, biriktirmiş. Bundan sonra e, bir weblenci, bir aylak e, sınıfın gösterişi tüketiminden e, daha az paraya e, e, mal olduğundan artık kazanılmış gelirler harcanmak istiyor harcanması evet, gerekiyor. Evet. Yani inanılmaz bir tüketim başlıyor. Ve bu tüketim e, kendini soyutlamaya çalışan herkesin evine giriyor. Örneğin İngiliz evet, e, e, Sosyalog Beatrice Webb de e, her ne kadar e, eşiyle birlikte Sandy Webb ile birlikte farklı bir yaşam tarzına sebep olsa da o burjuva hayattan farklı olarak o da e, işte o dönemin en meşhur e, duvar kağıtlarını alıp evine koymak istiyor. Çünkü yani çünkü şey bu yani o, o dönem hayatın... evet Evet ritüeli bu yani ne olursa olsun kendini bundan... Soyutlayamıyorsun. Evet soyutlayamıyorsun. Burada orta sınıf kadınlar başlıyorlar çalışmaya bu dönemde hmm. yoğun bir şekilde. Yani gözle görülür bir şekilde. Ee, ve kadınlar çok daha... Evden çıkıyor. Evet evden çıkıyorlar. Ee, ve kadınlar tabii ki yüksek öğrenimini birinci sınıf e, üniversitelerde yüksek öğrenimlerini tamamlamaya başlıyorlar bu Burada bir şeyin altını çizmek isterim. Ben 68 Hareketi'ne katılan kadınlarla ilgili bir çalışma yapmıştım. Hı hı. Orada da çok dikkatimi çekmişti. Bunu bir toplantıda da bir kere bir hocama tartışırken de dile getirdim. Babalar çok önemli. Yani ben hı. burada Erik e, Hobsbawm'ı biraz karıştırdım programdan evvel. O da e, aynı şeyden bahsediyor. Burjuva Baba bizde de 68 e kat, e, Hareketi'ne katılan kadın öğrencilerin babaları onların okuması için önlerini çok evet. açıyor yani ama 1910 günümüze pardon konumuza dönersek 1914'e kadar yine de orta sınıf babaların çok fazla hani açılmadıklarını hı hı. daha esasına kaldıklarını görüyoruz ama burada o, o baba figürünün kızının okumasını isteyen baba figürünün arttığını görüyoruz yani ve meslek sahibi olmasını isteyen, yani okusun ama ee, eş olsun değil, artık meslek sahibi de olsun. Yani. Bir, hani Çok önemli bir şey. Tabii. Çünkü hani yani bugün bile hala yani kadınların üniversiteden mezun olabiliyor ama hala daha e, eviyle birlikte, evinin işiniyle birlikte, evliliğiyle birlikte yapabileceği meslekleri tercih etmesi yani. öngörülebiliyor. Evet, e, biz yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz galiba. E, bundan sonra e, e, ikinci programda herhalde ayrıntıya gireriz. Ee, son bir şey. şey son bir şey. <gülüyor> aslında. Böyle dönemini sürdüreceğiz ama herhalde. Evet, evet biz haftaya Osmanlı'ya ilgili e, değiniriz başlarız diyoruz yavaş yavaş. ama evet, evet bir, böyle bir geçiş olacak daha bu konuda Hı -hı. E, söyleyeceklerimizi bitmedi. Aşk dedik ama aşka giremedik aslında evet. bu dönemde aşkla ilgili bir şeyler söyleyemedik. Ben aslında daha e, eski bir dönemden bir aşkı anlatan bir şeyle bitirmek istiyorum programı. Bir alıntıyla. Evet, Didero'dan geliyor. Getir dudaklarını da ağzımdan çıkınca ruhum sana geçsin. Güzel. Zaman içinde aşk. Bu haftalık bu kadar. Bu kadar. Haftaya görüşmek üzere efendim. İyi haftalar. Zaman içinde aşk. 19. yüzyıldan bugüne aşk ve haller. Hazırlayan ve sunanlar Ayşe Köse ve Selim Badur. Je vais Je Je